Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'du Babu salatil i'deyn Burada iki bayramı anlatacak, bayram namazlarından bahsedecek Tabi doğal olarak bayram günlerinde okunan iki hutbeyi de anlatmış olacak burada ee, Bayram namazları nedir? Vaciptir, bayram namazları vaciptir kimlere vaciptir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tecibul Cuma'tu ala kulli muslimin buyurmuştu illa murâten ev sabiyyen ev memlûken ev marîzan yani hasta, köle kadın bunlara farz değildi onun dışındakilere cuma farzdı. Aynı şekilde bayram namazları da cuma kimlere farzsa Bayramda onlara vaciptir. Cuma namazını kılmak kimlere? Farsa bayramda onlara vaciptir diyoruz. Wa tecibu ala man tecibu alayhi salatu'l cum'a. Cuma namazı kimlere vacipse, bayram namazı da ona vaciptir. Wa shara'ituha ke shara'itiha illal hutbata. Ve şerai'tuha nedir? Bunun şartları yani ne şartları? وَشَرَائِتُ سَلَاتِ الْعِيد۪ينَ كَشَرَائِتِهَا Cuma'nın şartları gibidir. Yani ne olacak? İşte devlet başkanı kıldıracak, cemaat olacak, şehirde olacak. İşte vakti belli olacak. Yani cuma öğleden sonra bunun vakti ne zaman? Güneş doğduktan sonra öğlenin kerahat vakti girinceye kadar devam ediyor. Bayramın vakti. Peki, bütün şartları Cuma'nın şartları gibidir. İllel hutbe, sadece hutbe hariç Cuma'nın hutbesini ne zaman okuyorsunuz? Namazdan önce okuyorsunuz fakat bayram hutbesini namazdan sonra okuyorsunuz. Bir de hutbesi nedir? Sünnettir. Bayram hutbesi sünnettir kardeşim. وَيُسْتَحَبُ يَوْمَ الْفِطْرِ الْاِنْسَانِ اَنْ يَغْتَسِلَ وَيَسْتَكُ ve yelbes ahsan athyabi ve yetatayyeb ve yaakul şeyen hulwan tamran av zeviban efendim müstahap olur yevmel fitri müstahab yevmel fitri fıtır günü yani fıtır bayramında lil insan insan için en yalitesiyle gusul abdesti almak cuma günü nasıl müstahap bayram günde gusul abdesti namaza gelirken almak müstahap ve estaq estaq nedir misvak kullanmak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyorlardı levla en eşukka ala ummetiyle emartuhum bisivak ende kulli salatin, ende kulli vaktin ende kulli vudu'in rivayetleri vardı peki zaten misvak kullanmak e, sünnetti bütün namazlarda e, ve esteke ve yelbese ahsene ahsene thiyabi en güzel elbisesini giyerdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Fenek diye bir cübbesi vardı cübbetu fenekin Yani böyle fenek demek Kılları yumuşak, ince Öyle bir cübbesi var Bayram günü sallallahu aleyhi ve sellem Onu giyerdi O elbiseleri giyerek bir anlamda O cumaya da veya bayrama da Alaka ilgi göstermiş oluyorsunuz Ve Efendim, neden hep atfediyoruz? Neye? En yaktesile, en nasibe Burada da nasba devam ediyor. Ve yetatayyebe koku sürülür. Yani derse gelirken, namaza giderken böyle kokunuz olsun. Güzel kokular var. Tabii o kokular bizim Mehmet kardeşimiz onları iyi bilirdi böyle güzel kokular. Onun kokusu hoş kokular alırdı tabii. İsmini bilmiyorum ama o kokular benim kullandıklarım Derse gelirken yani o sünnettir diye sürmek lazım. Ve de rahatlık veriyor. Güzel bir kokunuz varsa, iyi böyle haz koku yani. Elinize sürün, koklayın, rahatlık veriyor zihninize. Yani zihin böyle sigarayla rahatlar ama tabi sigara haram. Nargile haram tabi yani nargile çok zihninizi aktif hale getirir ama haram tabi kullanmayacağız. E, sigara o da haram. E, peki ne yapacaksınız? E, bu koku, çay, kahve, bunlar hem rahatlatır hem uykuyu giderir. Peki, wayatatayye be, wayakule şey en bayram namazına gelirken tatlı bir şey yiyorsunuz ağzınızı tatlandırıyorsunuz Temran hurma olur, ama efendimize bu hurmayı teker teker yerdi Au zebi ben au ya da Hurma yoksa tatlı olarak kuru üzüm alır. Ev nehvehu ya da başka tatlı şeyler ağzına koyar. O şekilde gelir. Ve yukhrice sadakatel fıtri bayrama gelmeden fıtır sadakasını vermiş olur. Neden fıtır sadakasını veriyorsunuz? Yani fakir sizinle beraber o da bayram yapacak, o da gelecek. Ama yani şimdi ben buradan çıktığımda millet çocuğuna para verecek harçlık verecek ama bizim çocuklara ne vereceğim ki diye bir endişesi olmasın. Dolayısıyla bayram namazından önce çıkarken fıtır sadakaları kimlere vereceksen ver kardeşim. Vermediyse sonra verebilir mi? Verebilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? اَغْنُوهُمْ عَنِ الْمَسْأَلَةِ ف۪ي هَذَ الْيَوْمِ فُقَرَا۪ي bugün istemekten mustani kılın. Yani onlar namaza geldikleri zaman e, evdeki o sıkıntıları, maddi sorunları düşünmesinler. Yani o mahalle fukarası zenginiyle beraber bayram yapsın. Onların da ceplerinde harçlıklar olursa, onlar da bayram günü artık en azından bugün ne yaparız diye, nafakayı nasıl temin ederiz, öyle bir dertleri olmasın. ثُمَّ يَتَوَجَّهَا ilal musalla. Sonra musallaya yönelir. E, camiye e, yönelir e, efendim musallaha nerede kılacaksa ya musallaha açık alan veya işte açık alan yoksa camiye gider peki yolda tekbir getirir mi e, ramazan bayramında sesli tekbir getirmez ramazan bayramında sesli tekbir yok ama kurban bayramında çıktınız camiye gidiyorsunuz çocuklar var yanınızda sesli tekbir getiriyorsunuz Allah-u Ekber, allah Ekber, La İlahe illallah, allah Ekber. Yaya gitmek müstehap. وَلَا يُكَبِّرُوا جَهْرًا عَنْدَى اَب۪ي Hanifete Ebu Hanife'ye göre cehri tekbir yok. Ama İmameyn ne, ne diyorlar? İmameyn kurban bayramına kıyas ediyor. Diyor ki kurbanda nasıl e, namaza giderken sokakta sesli tekbir getiriyorsa e, Ramazan bayramında da getirilir. Çok etkisi var. Çocukları alın İmami'nin görüşüyle de amel edin böyle alıyorsunuz, sabah kaldırıyorsunuz onları böyle, fetih marşı söylüyorsunuz bu tür şeyler marşsız, mücahit yetişmez kardeşim. Böyle şarkı, davulla, zurnayla değil tabii onları böyle e, o, e, onlar olmadan söyleyeceksin. Bizim ifamın zili nedir? Buraya koyamadılar onu Mehter caiz ondakiler Allah'ın izniyle onun fetvası verilmiş Onda manevi bir etkide var. Onu dinlediğiniz zaman böyle sizin bir küfara karşı hareketlenme olur kalbinizde. Evet. Diyor ya İmam Şamil Rus generale. eğer diyor domuz eti yemek dinimde helal olsaydı seni yerdim diyor şimdi burada çiğ, çiğ. Yani öyle bir cihad ruhu verir. Mehter'de o var Allah'ın izniyle. Peki efendim... Musalla'ya gider. Şimdi bunun vakti ne zaman? Bayramın vakti. Oktus Salat'i minirtife aşşems-i ile zevaliha, güneşin işte bir mızrak boyu yükselmesinden zevaline kadar devam ediyor. Yani keraat vaktinden öncesine kadar bayram namazını kılabiliyorsunuz. Peki nasıl kılıyoruz? İki rekat kılıyoruz. Allah -u Ekber dedikten sonra Subhaneke'yi okuyoruz, elimizi kaldırıp tekbir alıyoruz Allah Ekber Allah Ekber. Her tekbir arasında e, üç tesbih miktarı bekliyoruz e, veya bir tesbihte olabilir üç tesbih daha evla olur. O kadar e, bekliyoruz Allah Ekber elleri salıyoruz üçüncü tekbirde bağlıyoruz normal. Fatiha, Zamm-ı Sûre, rükû, secde, kalkıyoruz. Fatiha, Zamm-ı sure yine üç tekbir alıyoruz. E, bu tekbirler ne? Vacip değil mi? Bu tekbirlerin hükmü vacip. Dördüncü tekbirle rükû'ya gidiyoruz ama elleri kaldırıyoruz. cenazedeki gibi değil. O yusallil imâvü bin nâsi rekâteyni. iki rekat insanlara kıldırır. Yükabbiru tekbiretel ihrami ve selâsen ba'deha. İhram yani ifsitah tekbirini alır. E, tahrimeyi alır başta Allah-u ve Sonra yukebbiru el ihrami ve selâsen ba'deha ba'de tekbira til ihrami. İh, yani bu ifsitah tekbirinden sonra da Selasen üç tekbir alıyor. Üç tekbir, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber diyoruz efendim. Sümme yikrau Fatiha ve sureten ardından üç tekbiri aldık. Ellerimiz bağlı Fatiha sure okuyoruz. Sümme yukabbiru ve رک'a. Tekbir alıyor, rükûya gidiyor. Ve yabdu fi saniyeti bil kıra'a. Secde ve yapıyor, kalkıyor. 2. rekata neyle başlıyor? Ve yabdu fi saniyeti saniye. ikinci rekata bil kıra'ati kıraatle başlıyor. Sümme yukabbiru selase katah sure okuyor. Ardından ükebrü selasen 3 tekbir alıyor ve uhralir ruku yani diğer tekbir ise son tekbir. Son tekbir nedir? Efendim, o da ruku içindir. Diğer tekbiri ruku için alır ve ruku'ya gider diyoruz. Her tekbir arasında üç tesbih miktarı bekliyor. Bu da müstahaptı dedik. Peki ve yerfau yedeyi fi'z zavai. tekbirleri diyoruz bunlara. Zavait tekbirlerinde işte elleri kaldırıyor. Yani bu aldığımız namaz içindeki tekbirlerde. Ve yaqlu bu ba'da salati hutbeteyn yuallimun nase fihi ma sadakate'l Efendim, eğer Ramazan bayramında hutbe okuyorsanız, hutbeyi okuyorsunuz. Yine iki hutbe var, Hutbeteyni. <gülüyor> Peki ne anlatıyorsunuz? Yüallimun nese fihi mafi ey şeyin fil hutbetini. İki hutbede insanlara öğretiyor sadakatli fıtriyi, fıtır <gülüyor> sadakasını, o ahlameha, onun ahkamını Efendimiz böyle yaptılar. Neden? Çünkü hutbede gündem'i konuşacaksınız. Gündem neyse onu anlatacaksınız. Peki fe'in şu hidu fe'in şu hide bi ru'yati hilal ba'de'z zevali salluha min el ghad ve la yusalluha Efendim, eğer e, hilal eee ba'de'z zevali zevalden sonra görünürse, yani zeval ne zamandı? Öğleden sonra görülürse salluha min el ikinci gün ne yapar? Cuma'yı e, Bayramı bir daha kılar salallahu hammin yusalluha ha delik Bayram namazını ikinci gün kılabilir ama üçüncü gün kılamaz hangi hangisini Ramazan Bayramı namazını Eğer Hilal öğleden sonra görülürse e, sonraki gün Ramazan Bayram namazını kılabilir ama bir daha sonra üçüncü gün kılamaz fakat kurbanı kılabilir mi Kılabilir değil mi? Kurbanı 2'de de kılabilir, 3. gün de kılabilir.